Kur'an-ı Kerim'e sor da söylesin. Müslümanlar girmiş 73 yola. Kimi gider sağa, kimi de sola. Allah'a giden yol hangisi ola? Kur'an-ı Kerim'e sor da söylesin. Bir hadisle vermiş yüce peygamber 73 fırkadan ümmete haber. Acap Hangi fırka hakça muteber? Kur'an-ı Kerim'e sor da söylesin. Cehennem tellalı bir kısım cahil, Cahile alimin sahtesi dahil, Ararsan bu azgın denizde sahil, Kur'an-ı Kerim'e sor da söylesin. Temeli zorluyor zorbanın kolu, Çatıda Dil bilmez tercüman dolu Nasıldır İslam'a hizmetin yolu Kur'an-ı Kerim'e sor da söylesin Kimi zengin amma gönlü fukara Olmuş sanki haşa kıblesi para Ne yapar insanı şirk denen yara Kur'an-ı Kerim'e sor da söylesin Kimi nefsin putlarıyla avunur, Kalbim temiz diye durmaz savunur, Oysa temiz kalpte neler bulunur, Kur'an-ı Kerim'e sor da söylesin. Kimi son nefeste düşer hayrete, Eyvah diye girer boşa gayrete, Kur'an-ı Kerim'de nice ayete gaflet ne demektir? Sor da söylesin Kimi var İslam'ı söyler de dili Bir türlü uzanmaz zekata eli Nedir kul hakkının Ahir bedeli Kur'an-ı Kerim'e Sor da söylesin Bil ki Temelinde yoksa adalet O mülkün zerresi Haramdır elbet Hak mıdır Zekatı gasp eden servet Kur'an-ı Kerim'e sor da söylesin Ameli ilmine ters düşen alim Halkı ettirse de ilmiyle talim Allah nazarında olur mu salim Kur'an-ı Kerim'e sor da söylesin Müslüman iffete bedel biçer mi Zillet kapısından ölse geçer mi Minnet için haktan gayrı seçer mi? Kur'an-ı Kerim'e sor da söylesin. Gör ki neyler o Muhammed fırkası, Kırk kez ölçer, bir kez biçer makası, Kolay mı dikilir ihlas hırkası? Kur'an-ı Kerim'e sor da söylesin. Rabbim ışık tutar kulun yoluna, ister ki, Cennetler kolay buluna, Mevla zulmeder mi bir tek kuluna, Kur'an-ı Kerim'e sor da söylesin. Ne mümkün tevhidi inkarla bölmek, ilim dağlarını zulümle delmek, mümkün mü bir küçük harfini silmek, Kur'an-ı Kerim'e sor da söylesin.